Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain Değerli mümin kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde bütün müminlerin kıyamet gününe kadar çizgilerini belirleyen Allah'a giden yolların kılavuzluğunu gösteren ayetler ve hükümler var çok dikkatli dinlendiğinde bu mübarek cüz, sanki İslam hayatının kılavuzunu oluşturan bir nokta gibi görülmektedir. Sure, Mücadele Suresi ve bu cüzün ilk suresi. Mücadele veya mücadele iki türlü de konuşulur. Bir kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelip, kocasına karşı hakkını arayışını, anlatan konuyu ihtiva ettiği için mücadeleci kadın manasında isim verilmiş ve Kur'an'a isim olmuş o kadıncağız Allah ondan razı olsun kocasına karşı hakkını arıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ayet diyor ki Allah'a şikayet sunuyor diyor Ömer radıyallahu an, o kadını yolda bir yere giderken uzaktan tanırsa kenara çekilir bu kadınla karşılaşmak istemezmiş de merak etmişler yani bu kadının nesinden çekiniyorsun derken ya bunun yüzünden ayet indi neyime gerek bu kadınla fazla böyle yakında durmayayım şeklinde tazim saygı gösterilmiş Allah hepsinden razı olsun yani kadın hakları konusu vahiy ile Kur'an suresi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde konuşulmuş Muhteşem bir örnek olarak keşke Müslümanlar oturup bu konuyu tefsirlerden enine boyuna öğrenerek şeriatımızın ve Kur'an'ımızın azametine dair bilgi sahibi olsalar. Bu surede ve aynı zamanda 28. cüzde yani zıhar ahkamı diye özetlenebilecek yani bir insanın, bir erkeğin karısını annesine benzetmesi protesto etmek için kadını veya işte kadına tepki göstermek için ilgili hükümler var yine bu cüzde Necva ayeti var Necva şu demektir üç kişi bir aradayız başka kimse yok birinci ve ikinci kişi fiskos yapıyoruz birbirimize üçüncü kişi benim aleyhimde konuşuyordur bunlar diyebiliyor endişeleniyor ise buna Necva diyor Kur'an-ı Kerim bu şeytanın gıdıklamasına sebep olacak yanlış bir iştir bunu yapmayın allah Teala buyuruyor bu yüzden Necva yasak işlerdendir diye bu cüzdeki ayetlerden öğreniyoruz bu da gösteriyor ki Müslümanın susması da konuşması da Allah'ın Muradına göre olacak ki müminlik Müslümanlık ortaya çıksın. Yine bu cüzde Allahu Teala'nın ilminin ne kadar büyük olduğunu, bizim matematik ölçülerimizle ölçülemeyeceğini anlatıyor ve bütün amellerimizi Allah'ın saydığını bu ayetlerden öğreniyoruz. Munafıkların çirkinlikleri ve Allahu Teala'nın düşmanı olan kafirlerle. Kontak kurulurken bunun din üzerinden, ahlak üzerinden yapılmasının haram olduğunu anlatan ayetler var. Beni Nadır diye bir kabile var, Yahudi kabilesi. Bu kabilenin tuzaklarına karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların art niyetlerinden de kurtulmak için onlara karşı yaptığı bir savaşı kazandı. Haşr suresi bu cüzdeki Haşr suresinin başında Allah Teala onların nasıl perişan olduklarını anlatıyor. Daha sonra ashab-ı kiramın muhacirleri ve ensarı ve onların peşinden ile gidip onları sevip onları taklit etmeye çalışan kıyamete kadar gelecek bütün müminler hakkında ciddi bir şekilde övgü, takdir var. Faziletlerini anlatan hükümler var bu cüzde. Münafıklar ve Yahudilerin Birbirleriyle ilişkisin yani münafıklık ve Yahudilik. Yahudi ayrı bir din ama bir de münafıklar var. Münafıklar da Müslümanların içinde yaşıyorlar. Allahü Teala bunlar birbirlerinin kardeşleridirler buyuruyor. Onu da bu cüzdeki ayetlerden öğreniyoruz. Ve yine bu cüzdeki ayetlerden Kur'an'ı Allah tanıtırken biz onu bir dağın üstüne indirip koysaydık o dağ tuz buz olurdu buyuruyor. Siz ey insanlar, ey müminler, siz bu Kur'an'ı emanet aldınız. Dikkat ediniz, dağları eriten şey sizin yüreklerinizi niye eritmiyor demek oluyor. Allahu Teala'nın Esma-Husna'sı da bu cüzdeki ayetlerdedir. Bunların bazısı tamamı 99'u değil, bazısı bu Haşr suresinin son ayetlerinde zikredilmektedir. Bu cüzdeki konulardan birisi de Vela ve berâ konusudur. Vela ve bera şu demektir. Müslümanlar kendi içlerinde bir bloktur. Allah'a iman etmeyenler hangi dinmemeze ve, ve ekol ve ülkeden olursa olsun onlar da bir blokturlar. Müminler kendilerine sahip olacaklar. Onlardan dost olmayacağını bilecekler. İmanın bu ağırlığını hissedecekler. Buna vela ve bera. Biz ve onlar diye özetleyebileceğiz ama iman perspektifinden bakarak ırk ve etnik yapı açısından bakılarak değil. Ve yine bu cüzün ayetleri arasında kâfirlerin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Müslümanlara silah doğrultan kâfirler ve barışçıl yaşayan kâfirler. Müslümanların barışçıl yaşayan kâfirlerle bir alıp vereceği bir kavga gürültüsünün olmayacağını Allahu Teala haber veriyor. Ama silah doğrultan Müslümanın canına, malına, ırzına, ülkesine, toprağına zarar veren kafir kara listededir. Bu da ayetlerden anlaşılıyor. Kadınların da gerektiğinde hicret yapıp İslam'ı ve iffetlerini koruyacakları yerlere gidebileceklerine dair ayetler var. Ve bu suredeki, bu cüzdeki konulardan birisi de Müslümanların yapmadıkları şeyi konuşmasının onlara yakışmayacağı konusu vardır. Müslüman yapmayacağı işi, yapamayacağı işi yapıyor gibi konuşmaz. Bu bizim şeriatımızın, Kur'anımızın ahlak dışı gördüğü işlerdendir. Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetler bir kere daha karşımıza çıkıyor. Asıl ticaretin Allah'la yapılan ticaret olduğunu yine bu cüzdeki ayetlerden okunuyoruz, o görüyoruz. Ve Yahudilerin ciddi bir şekilde kınandıklarını ama bu cüzdeki kınama nedeninin bildikleri şeyleri yapmadıkları adeta kitap taşıyan eşek gibi yaşadıkları için kınandıklarını görüyoruz. Ve Allah'ın huzurunda ibadet yapmaya engel şeyler oluşmasına karşı da Allahü Te'ala uyarıyor, özellikle cuma namazının ticaret ve benzeri şeyler yüzünden ihmal edilmesinin riskini Allahu Teala haber veriyor Sonra münafikun suresi var bu cüzde yani münafıklar suresi yaklaşık 15 özellikleriyle bu surede Allahu Teala münafıkları bize tanıtıyor onları tanısak ne olur tanımasak ne olur onun için değil biz o hastalığa karşı dikkat edelim diye Rabbimiz bunu bize öğretiyor. Kadere iman önümüze çıkarılıyor bu cüzde. Kalbi rahat edecek insan kadere iman eden insandır buyuruyor Allahü Teala ve aileli içindeki eşlerin ve çocukların bir fitne riski taşıdığını Rabbimiz hatırlatıyor. Fitne kötü bir şey demek değil hassas imtihan noktası demektir. Fitne deyince yani Ölümcül bir tehlike şeklinde anlamamız yanlış. Kötü bir şey. Yani fitne. Mesela para bir fitnedir. Niye? Kaybedince bela, çalınınca bela, sen çalınca bela ama olunca bir nimet. Çocuk bir fitnedir. Niye? E, cennetin de olabilir, cehennemin de olabilir çocuk senin. Eş bir fitnedir. Onun yüzünden cennete de girebilirsin. Cehenneme de girebilirsin. Fitne bu demektir. Talakla ilgili, kadın boşamakla ilgili hükümler var bu cüzde. Ve takvanın Müslüman hayatında nasıl bir yer tutması gerektiğine dair çok güzel örnekler var bu mübarek cüzde ve son cüzünde, tahrim cüzünde de Allahü Teala haramlara helaldir diyemeyeceğimiz gibi helal olan bir şeye haramdır da diyemeyeceğimizi bize öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneği üzerinden Ehli Beyt'le ilgili efendimizin özel aile hayatıyla ilgili de ayetler var ve Allahu Teala'nın açık emri var. Çoluk çocuğunuzu cehennemden koruyacaksınız. Vazifeniz budur. Bu cüzde bu da anlatılıyor ve bu cüz biterken mümin insanlara ve kafir insanlara İki örnek veriyor Allah. Mümin insanlara Asiye ve Meryem'i örnek veriyor. Kafir insanlara da Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın eşlerini örnek veriyor. Yani bu çok büyük enteresan bir hikmet. Allahu Teala iyi'nin de kötünün de örneğini kadından veriyor. En iyi mümini Asiye diyor. Peygamberler bu listeye dahil değil tabi. Dört isim veriyor. İkisi iyiye, ikisi kötüye örnek. Ama dördü de kadın. Demek ki ümmeti Muhammed'in en kutsal değerleri kadın üzerinden Allah'ın izniyle ayağa kalkacak. Çökerken de o değerin kıymeti bilinmediği için kadın yüzünden çökecek gibi anlaşılabilir konular bunlar. Rabbimizden sarılıp, sarılıp, sarılıp gereğini yapacağımız, bir Kur'an olarak yaşamayı bize nasip etmesini diliyorum Velhamdülillahi Rabbil Alemin